Sabur da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir sıfattır ki imanın nisfıdır. İmanın nisfıdır sabur. İbadette sabur var. İbadetsiz sabursu bir adam ibadet yapamaz. İlimin başı saburdur. Sabırsız olan bir adam ilim tahsil edemez. Suçlara ve nefsin arzularına karşı mukavemet etmek o da bir saburdur. Musibetlere sabretmek. Allah tarafından insanın malına, canına, evladına musibet gelebilir. Hatta hadisi kuside diyor Cenab-ı Hak ben bir kulumun malına canına evladına bir musibete teveccüh etsem de o kul da bunu hoş karşılasa sabrı cemille karşılasa yevmi kıyamette onu hesaba çekmeye ve ondan hesap sormaya haya ederim diyor Hz. Allah Celle Celaluhu Hazretleri.